1554 yılında İstanbul'a iki yabancı gelir. Birisi Halep'ten, birisi Şam'dan. Birinin adı Hakem, birinin adı Şems. Hakem ile Şems iki ayrı zengindir ve İstanbul'da Tahta Kalede iki farklı kahvehane açarlar. Bugüne kadar İstanbul kahveyi bilmez, bilmemektedir. Fakat bunlar çok üst düzey bir yer açmış olmalılar ki önceki bar muhitlerden işte e, saray çevresinden şu aradan, üdeba'dan, alimlerden insanlara burada bir uğrak yeri olmaya başlar. O üst düzey insanların buraya gitmesi diğerlerini de, halkı da biraz galiba heveslendirmiş, yüreklendirmiş olmalı ki devlet kapısında işi olanlar pek çok devletlüyü burada görürüz diye Onların yanına gitmeye başlarlar. Bu sefer askerlerden, yeniçerilerden, bölük ağaları, oda başları vesaire gelmeye başlar. Ve gittikçe çıta yükselir. O kadar ki zaman içerisinde camilerin cemaatleri azalmaya başlar. O sırada müftü bir fetva verir. Kömür gibi yanmış her şey haramdır. Dolayısıyla kahve de kömürleştiği için haramdır şeklinde kavrulurken kömürleştiği için haramdır biçiminde anlaşılır. Sonra bunun üzerine kahveler kapanmaz. Bilakis daha müşterisi artar. Askerler oraya uğramaya başlar. İşsiz takım oraya uğramaya başlar. Ve gittikçe kahvehanelerin sayıları çoğalır. Kahveciler yeniçerilerden bazı ağlara sırtlarını dayayıp onların vasıtasıyla kahvehaneler açmaya başlarlar. Tahta kale bir eğlence merkezine döner. Bu sefer cami cemaati azaldığı gibi imamlar... Müezzinler yahut diğer din adamları da yavaş yavaş kahvehanelere gitmeye başlarlar ve fetva şöyle olmaya başlar. Kömürleşme noktasına kadar yanmayan şeyler caizdir şekline dönüşür. Bu ister istemez İstanbul'da kahvenin yerleşmesini sağlar. 4. Murat zamanına kadar kahve o derece yaygınlaşır ki İstanbul'da. Bir insanla işini görebileceği bir ortam arıyorsa mutlaka kahvehaneye uğrar. Bir kahvehanede bir ilgilisini bulur ve kahvehaneler sanki e, insanların sosyal hayatlarını devam ettiren yerler haline döner. İşte böyle zamanlardan birinde Yemiş iskelesinde bir kahvehanede bir gün bir hadise yaşanır. Yemiş iskelesinin kahvecisi orada otururken bir külhanbeyi, yeniçeri ızbandutu diyelim, gelir ve... Ee, A der buradaki herkese benden birer kahve ikram et fakat şuradaki oturan kafire verme. Orada oturan yabancı bir gemi kaptanıdır. İstanbul'a misafir gelmiştir. Gemisiyle Girit'ten gelmiştir. Derken o adamın kalbi kırılmış olsa gerek. Belki de hangi hesapla bunu söylediyse, o ayrımcılığı yaptıysa artık kahveci herkese kahve dağıttıktan sonra iki fincan daha kahve yapar ve gider onun yanına. Aa der bu da seninle bana gel biz ikimiz içelim şu kahveleri. Onun gönlünü alacak şekilde ayrımcılığı ortadan kaldıracak şekilde. Gel zaman git zaman. Bu hadise Yeniçeri tarafından bir kenara yazılır ve gün gelir bu kahveciyi askere alırlar. O sırada Girit savaşı başlar. Girit harbi esnasında bizim kahveci Girit'e gider. Girit'te esir düşer. O dönemde Girit'teki kafirler esirleri... Birkaç kuruşa bir paradan başlayarak üç kuruşa beş kuruşa satar. Satın alanlar da kellelerini vururlar. Böylece işte isyana biraz yardım toplamak isterler. Aslında hepsinin kelleleri vurulacak bu kaçınılmaz bir kader de kendi aralarında bir de müzayede yapıp üç beş kuruş toplamak için. Sıra bir gün bizim kahveciye de gelir. Ve Yemiş iskelesinin kahvecisi esir olarak oturtulduğunda herkes bir para iki para diyeceğine civardan kelli felli bir adam gelir, beş kuruş der. Ve beş kuruş tabii hiç kimse çıkarmadığı için beş kuruşu öder, adam alır götürür. Kahveci çok üzülmektedir. Şimdi beş kuruş dediğine göre herkese bir kuru bir paralık, iki paralık işkence yapacak olan bu adam bana beş kuruşluk işkenceler yapacak herhalde. Sonra biraz uzaklaşınca o adam der ki, hiç korkma ben falanca zaman senin kahvene gelip senin kahvende kahve ısmarladığın adamım bundan sonra sen azatlısın. Bir kahvenin 40 yıl hatıra galiba böyle oluşur.